Allah'tan rızık alıp, Allah'tan yardım alıp, vesselam ala alıp, muhammed Ve ala Allah'tan ve sahbihi Allah'tan Saygıdeğer dinleyenler Allah'tan yardım alıp, Allah'tan yardım alıp, Allah'tan yardım alıp, Allah'tan yardım alıp, Allah'tan yardım alıp, ile ilgili Kasa Suresi Ayet 83 Rabbimiz buyuruyor İşte ahiret yurdu Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamaktan ve bozgunculuk çıkarmaktan sakınan Hakkı olmayan bir şeye göz dikmeyen Yapamayacağı işlere talip olmayan kimselere ebedi yurt kılacağız Mutlu son, Allah'a karşı saygılı ve itaatkar davranan kimselerindir. Konuyla ilgili Abdurrahman bin Semura radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam ona şöyle demiştir. Ey Abdurrahman! Sakın makam ve koltuk sevdasına kapılarak yöneticilik görevine talip olma. Unutma ki bu görev sen istemediğin halde sana verilirse... Hem Allah katından hem de insanlar tarafından yardım görürsün. Eğer sen istediğin için o görev sana verilirse hiç kimseden yardım göremez o görevle baş başa kalırsın. Herhangi bir konuda yemin ettikten sonra başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yeminin kefaretini öde. Ebu Zer radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Kendisi Resulullah'tan valilik, komutanlık gibi bir yöneticilik talebinde bulununca Peygamber aleyhisselam ona şöyle buyurmuştur. Ey Ebu Zer senin yöneticilik konusunda gerçekten zayıf ve yetersiz olduğunu görüyorum. Şunu bil ki ben kendim için ne istiyorsam senin için de onu istiyorum. Sana tavsiyem odur ki iki kişiye bile olsa sakın yöneticilik yapma. Yetim malının idaresini de sakın üstlenme. Yine Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki bir gün Peygamber aleyhisselamın yanına geldim ve Ey Allah'ın Resulü bana yöneticilik görevi verir misin dedim. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam eliyle omuzuma vurarak şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer. Sen son derece mütevazi, takva sahibi, doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen açık yürekli ve samimi bir kimse olmakla beraber yöneticilik konusunda zayıf bir adamsın. Zira uygunsuz davranışlar karşısında tahammül gösteremeyip çabucak parlayan, sabırsız, tez canlı bir mizaca sahipsin. İstediğin görev ise altından kalkılması zor bir ilahi emanettir. Gerçek şu ki bu emaneti hak ederek alan ve ona karşı üzerine düşeni tam olarak yapanlar hariç, bu görev mahşer günü bir rezillik, bir pişmanlık sebebidir. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sizler yöneticilik görevine getirilme konusunda aşırı istekli olacaksınız. Halbuki o elde etmek için yanıp tutuştuğunuz görev, Mahşer günü o görevin hakkını yerine getiremeyenler için bir azap ve pişmanlık sebebi olacaktır. 82. bab idarecilerin yardımcı edinmeleri Devlet Başkanı, hakim gibi yöneticileri iyi yardımcılar edinmeye teşvik ve Kötü arkadaşlar edinip onların tavsiyelerine uymaktan sakındırma. Zuhruh Suresi Ayet 67 O gün dostlar birbirlerine düşman olacaklardır. Ancak birbirlerini Allah için seven ve zulümden haksızlıktan sakınmış olanlar hariç. Ebu Said El Huderi Radiyallahu Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve insanların başına yönetici yaptığı her halifenin, mutlaka yanlarından hiç ayrılmayan iki arkadaşı olmuştur. Biri ona iyiliği tavsiye eden ve bu konuda teşvikte bulunan arkadaş, diğeri de ona kötülüğü tavsiye eden ve bu konuda teşvikte bulunan arkadaş. O halde yöneticiler kendilerini iyiliğe yöneltecek, Temiz ahlaklı ve işinin ehli yardımcılar seçmelidirler. Ayrıca yapacakları işlere karar verirken Allah'ı asla hatırlarından çıkarmamalı. Yalnızca ona güvenip ona dayanmalıdırlar. Unutmayın ki günahtan korunabilenler ancak Allah'ın korumuş olduğu kimselerdir. Ayşe radıyallahu anheden peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Allah hayra layık olan bir yönetici hakkında hayır dilediği zaman ona unuttuğunu hatırlatan ve hatırladığını yapmaya yardım eden doğru sözlü bir yardımcı gönderir. Hayra layık olmayan bir yönetici hakkında kötülük dilediği zaman da ona unuttuğunu hatırlatmayan, hatırladığını yapmaya yardım etmeyen kötü bir yardımcı gönderir. O halde Allah'ın yardımına layık kimseler olun. 83. BAP devlet yöneticiliği ve hakimlik gibi memuriyetlere talip olan bu makamlara aşırı düşkünlük gösteren kimseleri o görevlere tayin etmemek. Evet saygıdeğer dinleyenler Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anlatıyor. Amca oğullarımdan ikisiyle Peygamber aleyhisselamın yanına girmiştim. Meğerse amaçları beni aracı kılarak Peygamberden yöneticilik görev istemekmiş. Bunu anladığımda artık iş işten geçmişti. Onlardan biri ey Allah'ın Resulü. Allah'ın sizin idarenize verdiği görevlerden birine bizi yönetici tayin eder misiniz dedi. Öteki amcamın oğlu da buna benzer bir şey istedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam Vallahi biz bu görevi onu isteyen veya ona karşı aşırı istekli olan hiç kimseye veremeyiz buyurdu. Evet saygıdeğer dinleyenler buna göre liderlik hırsıyla yöneticilik görevine talip olanlara bu emanet teslim edilmemelidir. Zira devleti ve halkı yönetme konusunda aşırı istekli olanlar genellikle sahip oldukları makamı kullanarak menfaat elde etme peşinde koşan, ele geçirdikleri koltuğu bir daha asla terk etmeye yanaşmayan, dünya zevklerine aşırı derecede düşkün ihtiras sahibi kimselerdir. Bununla birlikte kendisini ehil gören bir müminin herhangi bir dünyevi menfaat gözetmeksizin bu tür görevlere talip olmasına bir sakınca yoktur. Böylece ehil olmayan kimselerin İslam toplumu için hayatı öneme sahip böyle önemli mevkiler işgal etmesinin önüne de geçilmiş olacaktır. Nitekim Yusuf Peygamber Mısır Kralı'na, Beni bu ülkenin hazineleri üzerinde görevlendir çünkü ben ülke kaynaklarını çok iyi korurum ve yönetim işlerini gayet iyi bilirim diyerek ondan devlet başkanlığı görevini talip, talep etmiştir. Peygamberlerin bizim için örnek olmayacak davranışlarına özellikle dikkat çeken Kur'an-ı Kerim, Yusuf Peygamber'in bu davranışının yanlış olduğuna dair en ufak bir imada bulunmamıştır. 84. Bab Haya Konuyla ilgili Abdullah bin Ömer radıyallahu anhum'a rivayet ediyor. Peygamber aleyhisselam fazlaca utangaç olan kardeşine Haya konusunda öğüt vererek bu huyunu terk etmesi gerektiğini söyleyen Medineli bir Müslümanın yanından geçiyordu. Bu durumu görünce o kişiye onu kendi haline bırak. Varsın utangaç ve iffetli olmaya devam etsin. Çünkü Haya imandandır. Yani bu asil duygu imandan kaynaklanan ve mümine yakışan üstün bir meziyettir buyurdu. İmran bin Hüseyin radiyallahu anhumdan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmuştur. Utangaçlık zannedildiği gibi insanı hayır ve güzelliklerden alıkoyan bir duygu değildir. Bilakis haya kişiye ancak hayır kazandırır. İnsanın girişken olmasına, Rızkını kazanmasına ve hakkını elde etmesine engel olan duygu, utanma duygusu değildir. Bunun asıl sebebi onun pısırıklığı, çekingenliği, korkaklığı, beceriksizliğidir. Haya duygusuyla bu olumsuz özellikleri birbirine karıştırmamak gerekir. Müslim'de yer alan diğer bir rivayete göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Hayanın hepsi de hayırlıdır. Nereden kaynaklanırsa kaynaklansın utanma duygusu baştan sona hayır olup her şekli ve her çeşidiyle güzeldir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İman 70 veya bir diğer rivayete göre 60 küsür kısımdan ibarettir. İman bir ağaca benzetilirse onun Kalp ile tasdikten ibaret olan bir gövdesi ve güzel davranışlardan ibaret olan çok sayıda dalı şubesi vardır. Bunların en yükseği la ilahe illallah sözünü söylemek, en aşağısı ise gelip geçenlere eziyet veren taş, diken, çöp gibi şeyleri yoldan kaldırmaktır. İffet, edep ve utanma duygusu olan haya da imanın bir bölümüdür. Ebu Said el-Hudri Radiyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam örtüsünün arkasında gizlenen bir genç kızdan daha utangaç ve daha iffetliydi Öyle ki hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman bunu hafifçe kızaran yüzünden anlardık 85. Bab Sır Saklama Konu ile ilgili İsra Suresi Ayet 34 Rabbimiz buyuruyor Verdiğiniz sözleri yerine getirin Çünkü verilen sözler hesap günü mutlaka sorulacaktır. Ebu Said El-Hudiri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur Mahşer günü Allah'ın huzurunda en aşağı derecede olacak insanlardan biri de karısıyla birlikte olduktan sonra bunu başkalarına anlatarak veya eşinin bir ayıbını açığa vurarak onun sırrını ifşa eden kimsedir. Ömer radıyallahu an kızı Hafsa dul kaldığında onu nasıl evlendirdiğini anlatırken şöyle demiştir. Osman bin Affan ile karşılaştım ve ona Hafsa'dan söz ederek "İstersen kızım Hafsa'yı sana nikahlayayım." dedim. Osman "Hele bir düşüneyim." diye cevap verdi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra yanıma gelerek düşündüm de şimdilik evlenmesem daha iyi olur dedi. Daha sonra Ebu e rastladım. Ona da istersen kızım Hafsa'yı sana nikahlayayım dedim. O ise sustu. Tek kelime bile söylemedi. Bu yüzden ona Osman'a gücendimden daha fazla gücendim. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Hafsa'ya Peygamber aleyhisselam talip oldu. Ben de kızımı ona nikahladım. Daha sonra Ebu Bekir yanıma gelerek Hafzayla evlenmemi istediğinde sana cevap vermediğim için herhalde bana gücenmişsindir dedi. Evet diye cevap verdim. Bunun üzerine Ebubekir Bekir şunları söyledi. Bana bu konuyu açtığında sana bir cevap vermeyişimin tek sebebi Peygamber aleyhisselamın hafsadan şitayişle bahsetmesi ve onunla evliliği düşünüyor olmasıydı. O anda bunu sana söyleyemezdim. Çünkü Resulullah'ın sırrını ifşa etmem doğru olmazdı. ''Eğer Peygamber Havsa ile evlenmekten vazgeçseydi elbette onunla evlenirdim.'' dedi. Ayşe radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımları vefatına yakın bir zamanda onun yanı başında oturuyorlardı. O sırada Fatıma tıpkı Resulullah'ın yürüyüşü gibi yürüyerek yanımıza geldi. Peygamber onu görünce ''Merhaba kızım, hoş geldin.'' dedi. Ve onu selamladı ve sağ veya sol yanına oturttu. Sonra Fatıma'nın kulağına bir şeyler fısıldadı. Bunun üzerine Fatıma hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Resulullah onun çok üzüldüğünü görünce kulağına bir şey daha fısıldadı. Bu defa Fatıma gülümsedi. Ben de içimden Fatıma'ya Peygamber aleyhisselam seni kendi hanımlarına tercih ederek Sırrını emanet ediyor. Sen ise bu büyük iltifattan dolayı sevmen gerekirken ağlıyorsun öyle mi dedim. Sonra Resulullah kalkıp gidince ona Peygamber aleyhisselam az önce sana ne söyledi diye sordum. Fatıma Resulullah'ın sırrını ifşa etmem doğru olmaz dedi. Peygamber aleyhisselam vefat edince senin üzerindeki analık hakkım için Resulullah'ın sana verdiği o sırrı bana söylemeni istiyorum dedi. Fatıma artık şimdi söyleyebilirim. Peygamber ilk olarak Cebrail'in Kur'an ayetlerini baştan sona okumak üzere her yıl bir defa geldiğini fakat bu yıl aynı maksatla iki defa geldiğini söyledi. Ve bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Vefat ettiğim zaman Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabırlı ol. Ben senin için hayırlı bir öncüyüm. Rabbimin huzurunda seni bekliyor olacağım buyurdu. Bunun üzerine... Ben de gördüğün gibi ağladım. Benim çok üzüldüğümü görünce bu defa ey Fatıma mümin hanımların veya bu ümmetin hanımlarının hanımefendisi olmak istemez misin? Sana bir de müjdem var. Ayrıldığımız uzun sürmeyecek. Ailemden bana ilk kavuşan sen olacaksın buyurdu. O zaman da gördüğün gibi gülümsedim. Evet saygı değer dinleyenler 10 yıl boyunca peygamberimizin hizmetinde bulunan Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün çocuklarla oynarken Resulullah aleyhissalatü vesselam yanıma gelip bize selam verdi. Ve beni bir iş için bir yere gönderdi. Bu yüzden annemin yanına geç döndüm. Eve varınca annem ne oldu? Niye geciktin diye sordu. Resulullah beni bir işe göndermişti. Onun için geciktim dedim. Annem neymiş o iş diye sorunca bu bir sırdır anneciğim onu sana dahi söyleyemem dedim. Bunun üzerine annem Resulullah'ın sırrını kimseye söyleme dedi. Enes bu olay anlattıktan sonra kendisini dinleyen öğrencisi ve en yakın dostu Sabit El Bunaniye ey sabit şayet bu sırrı birine söyleyecek olsaydım vallahi sana söylerdim dedi. Evet saygıdeğer dinleyenler. Bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.